Ebu Bekr Es-Sıddik radıyallahu anh kasidesi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya ilahi, Azı pek az bu kuluna lütfunu esirgeme. İflas etmiş olsa da sadakatle yine kapına geldi ey celil! Onun günahı büyüktür. Büyük günahı sen bağışla. Gerçekten o, kimsesiz, suçlu ve hakir bir kuldur. Onun isyanı Unutkanlığı ve hata üstüne hatası var. Seninse bol ikramından sonra ihsanın ve bağışın var. Sana seslendi. Ya Rabb'i günahlarım kum gibi çok, sayılmaz. Bütün günahlarımı affet ve beni engin hoşgörünle karşıla. Benim hayırlı amelim yok. Benim halim nice olur. Ya ilahi, kötü amelim çok, taat azım az. Bütün hastalıklarından beni kurtar, ihtiyacımı karşıla. Bende hasta bir kalp var, sense hastaya şifa verensin. Benim ateşime de soğuk ol de ey Rabbim. İbrahim'in ateşine, ey ateş soğuk ol dediğin gibi. Sen şifa verensin, sen en önemli işlerde kafisin, sen Rabbimsin, sen bana yetersin, sen benim ne güzel vekilimsin. Rabbim! Bana zengin hazinenden ver, sen çok bağış yapansın, cömertsin. Kalbimden geçeni bana ver, bana hayra ulaşacağım yolu göster. Rabbimiz, sen büyük günde hükmederken, Cebrail de nida ederken, bize o gün büyük saltanat ver ve korktuğumuzdan emin kıl. Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh, Ey Asi Sıddık Yüce Mevlana tevbe et